Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey eyaletinin yeni eğitim müfredatına göre New Jersey'de öğrenciler anaokulundan liseye kadar iklim değişikliği hakkında eğitim görmeye başlayacak, eyalet eğitim kurulu 1,4 milyon öğrenciye öğretilecek yeni paketi açıkladı. Yetkililer New Jersey'in iklim değişikliğini anaokulu ve ilk öğretim ve orta eğitim prosedürlerine yani K12'ye dahil eden ilk eyalet olduğunu söyledi. New Jersey eyaleti valisinin eşi Tammy Murphy, eyalet çapında 130 eğitimciyle görüştü ve yeni standartların yürürlüğe girmesinde ısrarcı oldu. Murphy, New Jersey'nin hali hazırda iklim değişikliğinin neden olduğu yosun patlaması, kıyı çizgilerinin aşınması, fırtınalar ve daha sıcak geçen yazlarla mücadele ettiğini ifade etti. Murphy, şu an öğrenci olan nesil, iklim değişikliğinin etkilerini, Herkesten fazla hissedecek. Bu nedenle her öğrencinin iklim değişikliği hakkında bilgi sahibi olması ve iklim değişikliğini anlaşılabilir disiplinler arası bir mercekle anlamdırması önemli diye konuştu. Umut verici bir haberle devam edelim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Giresun'da yer alan Çanakçı Deresi'ne yapılmak istenen 5. Hidroelektrik Santral yani HES için hazırlanan ÇED raporunu mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle geri çevirdi. Kararı duyuran Çanakkale Belediyesi yaptığı paylaşımda "Sevgili Çanakkale halkı, doğa sever bütün dostlar, bütün iyi insanlar, mücadelemiz sonuç verdi. Bakanlık ÇED raporunu mevzuattan dolayı iade etti. Mücadelemize destek olan, sesimize ses olan bütün yüreklere, deremiz, balıklarımız, su samurlarımız ve geleceğimiz adına sonsuz teşekkürler." dedi. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapılmak istenen Hunutlu Termik Santrali'ne karşı Çin bankalarının desteğini çekmesi için 20'den fazla çevre örgütü bir mektup gönderdi. Geçen hafta Change.org Taksim Adana'ya temiz hava adresinde kampanyayı başlatan kuruluşlar Çin bankalarından kömür yerine temiz enerji finansman sağlamasını istedi ve kömür santralinin hukuksuzluğuna ve neden olacağı çevresel yıkıma dikkat çekti. Mektubun imzacılarından Sağlık ve Çevre Birliği Hill ile Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi CREA tarafından gerçekleştirilen modelleme çalışmasına göre Hunutlu kömür santrali faaliyette olduğu süre boyunca Adana'da yaklaşık 2000 kişinin erken ölümüne neden olacak. Bu hesaba Adana ve İskenderun körfezindeki 3 termik santral daha eklenince erken ölüm sayısı 7400'e çıkıyor. Çin'deki üç bankaya ve Santral'in en büyük ortağı şirkete gönderilen mektupta Santral'in insan sağlığına, biyolojik çeşitliliğe, tarım ve iklime yapacağı olumsuz etkilere değinildi. Ayrıca kuşak ve yol girişimi kapsamında kilit proje olarak tanımlanan Santral Projesi'nin Türkiye'deki mevzuatta uluslararası sözleşmelere ve Çin'in kendi yeşil finansal politikalarına aykırı olduğu vurgulandı. Santral'in inşaatı aynı zamanda IUCN tarafından nesli tehlike altında olduğu belirlenmiş Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın yuvalama alanına da tehdit oluşturduğu için Bern Sözleşmesi'ni de ihlal ediyor. Projenin ayrıca hem Çin hem Türkiye'nin imzacı olduğu Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi'nin 8D, 8K ve 13.4C maddelerine de aykırı olduğu vurgulanıyor. Yapılan açıklamada kuruluşlar yerel ve uluslararası düzeyde kömüre karşı Tepkileri nedeniyle Kasım 2015'te Fransız elektrik şirketinin yumurtalıkta başka bir kömürlü termik santralini iptal ettiğini belirtiyor ve İskenderun körfezinde Hunutlu termik santral alanına 20 km mesafede bulunan başka bir kömürlü termik santral inşaatının ise proje bölgesinde endemik türlerin bulunması nedeniyle Aralık 2019'da mahkeme tarafından iptal edildiği hatırlatılıyor. Dolayısıyla bunun da benzer nedenlerden iptal edilmesi gerekli. Amazon'da Brezilya'dan Sao Paulo şehrinden 3 kat daha büyük olan 4500 kilometrekarelik ormansız alan yanmaya hazır durumda. Yerde bulunan bitkiler Haziran ayında başlayan yağışsız sezonla birlikte 2019'da yaşanan yoğunluktaki bir orman yangınıyla yanıp kül olabilir. Eğer bu yaşanırsa solunum yolu hastalıkları gözle görülür bir şekilde artacak ve hali hazırda COVID-19 krizinden etkilenen bölge sağlık sistemi de iyice sekteye uğrayacak. Uyarı Amazon Çeviri Araştırma Enstitüsü yani IPAM tarafından hazırlanan teknik açıklamada yayınlandı. Bilim insanlarının hesaplarına göre yangın çıkması çok olası olan ormansızlaşmış bölgenin büyüklüğü 4500 km2'yi buluyor. Ormansızlaşma önümüzdeki aylarda bu hızla devam ederse ağaç kesiminin ve yangınların en yoğun olduğu kurak döneminde başlamasıyla birlikte yaklaşık 9000 kilometrelik bir alan küle dönebilir. İPAM araştırmacısı ve teknik açıklamanın başyazarı Paolo Mothino bu seneki orman yangınlarını ve ormansızlaşmayı azaltmak yalnızca çevreyi korumak için değil sağlık önlemleri için de çok gerekli dedi. En çok yangına maruz kalan Amazon şehirlerinde 2018 yılına göre %53 daha fazla hava kirliliği gözlendiğini ortaya koyan geçen seneki veriler endişe duyulmasına neden oldu. Mothino aynı zamanda kamu yetkilileri ormansızlaşma ve yangınları durdurmayı başaramazsa küresel salgın için tahmin edilen can kayıplarının dahi üzerine çıkılabilir. Şu an yapılması gereken en önemli şey önlem alınması uyarısında bulundu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.